Aziz Sıddık kardeşlerim. Hadsiz şükür olsun ki Risale-i Nur yerine beni sıkıyorlar. Benimle meşgul oluyorlar, hiç merak etmeyiniz. Asa entekrehu şeyen ve huve hayrul lekum sırrıyla inşallah bu yeni hadisede dahi bir hayır olacak. Hadise budur. Ceylanı ve iki arkadaşları ki bana hizmet ediyorlardı, yanıma gelmelerini men ettiler. Anahtarı onlardan aldılar bekçilere verdiler. O bekçilerden birisi geliyor, su ve ekmek gibi işlerimi görüyor. Ben bunun sebebini bilemedim. Fakat bu kasabada bir parti münazası var. Çocuğun bir amucası bir taraftadır. Haşiye, merhum Abdullah Çalışkandır. Demokrat partiye, muhalefette iken etmişti. Onun muarızları yapıyor ihtimali var. Hem her tarafta Risale-i Nur'un ve hariçten gelen anarşistlik müdahalesi sebebiyet verdi zannederim. Ve sandıklı da elde edilen mektubatla bir vasıta muhabere olması bahanesiyle bu sıkıntıyı verdiler. Siz hiç telaş etmeyiniz. Bunun da hiç emniyeti yoktur. Siz yine eski gibi bana yazarsınız. Fakat ben kendim çok yazamıyorum. Güya beni ihanet ve hakaretle çürütmekle Risale-i Nur'un fütüatına set çekilecek divaneliklerinden üflemekle milyonlar elektrik kuvvetinde bulunan risale-i nur gibi bir hakikat güneşi sönecek diye ziyade sevabı bana kazandırmak için beni fazla sıkıyorlar. Medarı ibret ve dikkat bir tevafuktur ki dün çocukla pederini zabıta celbedip ifadelerini aldığı aynı dakikada ehemmiyetli bir vukatı telefonu zabıta haber vererek bütün erkanı telaşa düşürttü. Mahalle vakaya gitmeye mecbur oldular. Manen onlara denildi: Siz sinek kanadı kadar zararı olmayanı bırakınız, kartallar belki ejderhalar gibi zararlara bakınız. Hem camiden men hadisesinin aynı vaktinde men'e emir veren yeni kaymakam Afyon'da ameliyata maruz kaldı. Lisanı haliyle ona denildi: Ölüm var. Onun idamından kurtulmasına çalışanı tazik değil, belki çok takdir ve tahsin etmek gerektir. Umum kardeş ve hemşirelerime birer birer selam ve dua ederim ve dualarını isterim. Elbakiy Huwelbakiy kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz siddik kardeşlerim ve mübarek varislerim ve emin vekillerim. Evvela size katî haber veriyorum ki hakkımızda ve Risale-i Nur hizmetinde inayet rabbaniye ve tevfikat samedaniye devam ediyor. Zahiren çirkin perdeler altında gayet güzel neticeler var. Bir zararımıza bedel, yüz menfaat bizlere ihsan ediliyor. Onun için geçici muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara ehemmiyet vermemek lazımdır. Saniyen, mümkün olduğu kadar asay Musa mecmuasını yazmakta fütur ve tevakkuf verilmesin. O birinci vazifenin pek çok ehemmiyeti var ve Bihi Cellet onun hakkında i̇mam Ali radıyallahu an demiş. Size iki Ali'nin on dört parça mübarek risalelerini tahsiye edip posta ile gönderdim. Burada hem beni hem talebeleri şevk ile tam çalıştırdılar. Kastamonu'da imdadıma geldikleri gibi burada dahi o iki kahraman yine imdadıma yetiştiler. Salisen, ben burada gerçi pek çok sıkılıyorum. Fakat sizlerin fütursuz çalışmanızı düşündükçe ve ihtiyakla beklediğim mülayimane ve teselliker mektuplarınızı gördükçe, o sıkıntılar gider, bazen sevinçlere inkılab ederler. Benim mektuplarımı yazan, şimdilik yanıma gerçi gelemiyor. Fakat şahsi hizmetten başka, Risale-i Nur'a ait üç-dört vazifesi var. Onları mükemmel yapıyor. Hem benim hususi işlerimi de kapıya gelip anlar gider. Onları da yapar. Rabihan, Sair yerlerdeki kardeşlerimiz asay Musa yazmasına başlamışlar mı? Bu birinci vazifeyi eskiden yapan ve yanında mevcut bulunan zatlar bir cilt içine alıp ikinci vazife-i imaniye olan mucizatları zehirleriyle beraber tedarikine başlasınlar veya hut geri kalanlara yardım etsinler. Elinden geldiği kadar güzel ve tasihli yazılmalı. Hamisen alimlerden sonra muallimler dahi risaleye ihtiyaçlarını hissetmeye başladıklarına çok emareler var. Bir emare budur. İstanbul'da din konferansında okumak niyetiyle ayetül Kübra Risalesini istemeleridir. Refet kardeş, sen de çok safalar geldin ve Risale-i Nur yazısıyla meşguliyetin beni cidden sevindirdi. Hulusi ve sabri gibi senin de suallerinin Risale-i Nur'da ehemmiyetli neticeleri ve tatlı meyveleri var. Senin yanında bulunan ve risalelerde kaydedilmeyen ilmi parçaları münasip yerlerde veya lahikada yazarsınız. Kardeşlerim, asay Musa mecmuasının yazmasında bir tedbir hatırıma geldi. Taksimul amal ile 5-6 zat aynı kıtada her biri bir kısmını yazsın, daha çabuk ve daha kolay olur. Hem usandırmaz, hem büyüklüğü için yazmak cesaretini kırmaz. Tahmin ederim ki, bu çok ehemmiyetli vazife-i Nuriye, tam ileri gitmemesi bu sebeptendir. Yazısı güzel olanlar, herhalde bu yeni tedbir ile o vazifeye çalışmalı. Kardeşlerim, çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalihakârane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bid'at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka varken, Müktedilerle uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz, mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul'da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeye çalışınız. Umum kardeşlerime birer birer selam. Çok aziz, Sıddık, Kahraman, Bahtiyar, Emirdağlı kardeşlerim, geçirdiğiniz çok büyük afeti müşir, mübarek Efendimiz Hazretlerinin çok ehemmiyetli ve çok kıymetli ve perde altında çok müjdeli lütufnamelerini aldık. Her birerlerinize, hususan bu yangında daha çok tehlike atlatan kardeşlerime, bura ve bu civar talebeleri namına büyük geçmiş olsun der ve bu besileyle dehşetli küfür mutlak yangınının mahallemizi sardığı, ve kızıl kıvılcımlarının saçaklarımıza sıçramak üzere olduğu bir hengamda, umum ehl-i iman ve hususan nurcular namına, o maddi yangında çocuk ceylanın ağlamakla medet istemesi gibi, bir manevi ceylan olarak, o büyük ve çok müşfik üstada, medet, biz yanıyoruz, mahvolduk diye niyaz eylerim. Bu emirdağ yangınında, günün en çok nüfuzuna sahip, Kızıl Rusya'dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak kardeşine kardeşini öldür diye bağıran ve en nihayette alemi Hristiyaniyeti yakıp kavurup harman gibi savurduktan sonra alemi İslam mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm ve bu azim yangında itfaiye vazifesini üzerine alan Risale-i Nur'a ve Risale-i Nur'un günün en büyük mutfisi, en büyük tahassüngahı ve en büyük melceyi ve penahı ve onun şahs-ı manevisinin dualarının barigahı ı ehadiyette kabul olduğuna sarih bir işaret var. Ve adeta ona hücum edenlere ve etmek isteyenlere karanlık gecede kırmızı diliyle şöyle hitap ediyor: Ey fahri alemin gösterdiği doğru yoldan şaşanlar, dünyanın fani metalleriyle gururlanıp taşanlar ve ey dünyamıza zararı olur korkusuyla nuru Kur'an'dan kaçanlar, sizler dünyanızın uçurumlara gittiği zannıyla, o bakıyı ve tatlı sandığınız. Fani ve hakikatta çok acı lezzetlerinizin zeval bulmak, şiddet ve elim elem ve ıstıraplara tahabül etmek üzere olduğunu tahmin ederek manasızca radyoların başına koşuyorsunuz. Bu koşmakta ve bu dedikoduları dinlemekte ne fayda var? Zeval bulucu lehviyat ve lezaizle körleşmiş bakan gözleriniz artık yeter biraz hakikati görsün. Sarılaşmış duyan kulaklarınız biraz hakikatı duysun ki bu acib ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devirde, hususan ehli imanın çok sarsıntılar geçirdiği ve çok dehşetli düşmanlar karşısında bulunduğu ve küfrü mutlak ateşinin mahallemizi sardığı bir zamanda ancak ve ancak günümüzün en müstahkem, kavi, yıkılmaz, sarsılmaz tahkimatı olan Risale-i Nur'un nurani siperlerine iltica etmekle ve onun daireyi kutsiyesine dehalet etmekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak idamı ebedi zannettiğiniz ölümü bir hayat-ı bâkiyeye tebdil edeceksiniz ve işte o nurun mübarek tercümanının ve mübarek şahs-ı manevîsinin ecirna ve ecir valideyna ve ecir talebet eresailin nur ve valideyhim minen nar ve emsali dualarının kabulüyle şefaatîyle ve hürmetine ''Benim dehşetli fakat cehennem ateşi yanında hiç ehemmiyeti olmayan ateşimden, onun şakirtlerinin, hadimlerinin ve risalelerinin muhafızı bulunan mağazaları, nasıl azat olmuş, kurtulmuş ise, sizler de o mübarek şakirtler gibi, o mübarek daire-i dehalet ettiğinizde, dünyevi ve uhrevi dehşetli ateşlerden kurtulacak.'' ve evladu iyalinizin bir nevi çobanı olmak hasebiyle o sevgililerinizi de kurtaracaksınız. Ve her birerleriniz maddi ve manevi felah ve saadete nail olacaksınız. Bakıp da görmeyen ve görüp de görmek istemediğinizden kapadığınız gözlerinizi açınız, görünüz ve azim tehlikelerin çok yakın olduğunu ihsas ve telaş ve ızdırabınızı artırmaktan başka bir işe yaramayan dünya havadislerini veren radyo başına değil Ayaklarınızdaki bütün derman ve kuvvetinizle Risale-i Nur başına ve onun neticesi emniyet, selamet ve saadet olan nurani dairesine koşunuz. Bizlere de ey nurcular, Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfunu hiçbir hususta esirgemeyen Rabb-ı Rahim'e gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak Vazife-i şükrü eda ediniz ve bazıların düştüğü istikbali düşünmek derdiyle aklıma maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız. Nurun kutsi kerâmeti ve imdadını müşahede ediniz. Dünya fani'dir. Binler sene yaşamak olsa, bâki olan hayat-ı uhreviyenin yanında hiç ender hiç mesâbesindedir. Fakat fani olmakla beraber bâki hayatın bâki meyvelerini verecek bir mezrasıdır. Fırtınaların şiddeti, havanın dehşeti sizleri sarsmasın, korkutmasın. Bu mübarek mezraya en mübarek ve nurani ve verimli ve bereketli olan nur tohumlarını ekiniz. Zira eken biçer, atalarımızdan kalma mübarek bir sözdür. Ey nurcular! Sizin hakiki vazifeniz dünyaya bakmak değildir farz muhal olarak dünyaya da bakılsa, bakınız ve görünüz ve zuhuru muhtemel dehşetli yangınlar sebebiyle ve o yüzden karşılaşmanız ihtimali bulunan tehlikeler dolayısıyla katiyyen sarsılmayınız, fütur getirmeyiniz, çalışınız, çalışınız, çalışınız. Ve katiyyen inanınız ki, nurun şefaati, nurun duası, nurun himmeti sizleri kurtaracaktır. İşte bu davanın şahidi, emirdağlı nurcuların dehşetli ateşten zararsız kurtulmalarıdır. Şimdiden umumunuza müjdeler olsun. Kardeşiniz Mustafa Osman